Kardeşler Gerçekçi olmak zorundayız Nedir gerçekçiliğimiz? Allah Sevgili kulu Muhammed Aleyhisselam'a bile Seçilmiş bir cemaat vermedi O bile Kaba saba adamlardan Cemaat yetiştirmek zorunda kaldı Sayın Müftü Efendi Filan şehrin müftüsü eğer bu peygamberin Dinini yaşatmak için Oluşturulmuş bir makamda oturuyorsan Sen dernekten Cemaatten esnaftan şikayet etmeyeceksin Senin de makamına Bedevili gibi adamlar gelecek Lan müftü Diye konuşmaya başlayacak buyurun diyeceksin Eğer Eğer Bulunduğun makam Medine'ye bağlı bir makamsa Yok Laik, bürokrat bir makamsan, valla sizin bedelini ödetebilirsin, hiçbir sakıncası yok. Hemen memur hakaretten istediğin davayı aç. Memur hakaret bu çünkü. İmam efendi, kimin namazını kıldırıyorsun? İlk imamı kim bu ümmetin? İmamların imamı kim? Muhammed aleyhisselam. Sen onun vekili misin? Onun mihrabında mı namaz kıldırıyorsun? Sana Allah seçip huriler gibi melekler gibi dili yok, gözü yok, kulağı yok cemaat mı gönderecekti zannediyorsun? Elbette peygamberine bile özel cemaat göndermediği gibi Allah kaba saba adamları eğiteceksin diye şart koştuğu gibi sana da içkicisini gönderecek hanımından Sıkıntısı olduğu için gelip kinini senden alacak Adam gönderecek İşleri iyi gitmediği için Gelip camide imama sataşan gönderecek Ya imam Şu caminin parasından bize de ver Diye gönderecek Karşına bunlar da çıkacak Peygamberin gibi yapacaksın O zaman Onun vekili olduğunu anlarım ben Yoksa sen Namaz kıldırma görevlisisin Sadece namaz kıldırabilirsin sen. Resulullah'ın vekili değilsin. Çünkü Resulullah'ın vekili olmak demek, toplayıp elli kişiyi umreye götürmek demek değil. Onun sistemini, ahlak anlayışını, insan eritme, insan öğütme sistemini yaşadığın asırda uygulamak demektir peygamber vekilliği.